Enam Suresinin 123. ayetini günümüz şartlarında nasıl yorumlarsınız? Şimdi burada Allahü Teala diyor ki ve kedaile ki cəllnə fi kulli qariyetin Her yerleşim yerinde büyükleri onların günahkarları halini getirdik. Neden oluyor biliyor musunuz? Dünyaya düşkünlük, insanı yoldan çıkarıyor. Bir de insanlar böyle başkasına muhtaç olmadıklarını anladıkları zaman şeyde, Alak Suresinde allah Teala diyor ''İnnel insânelle yatgâ erraâ hustağnâ'' ''İnsan kendisini başkasına muhtaç görmezse sınırları aşar.'' Şimdi siz bakın, belli bir makam ve mevkiye gelen çok yakın dostlarınız ne hale geliyor?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 gene gel gelin uşaklar diyor. Ben şuradan bir asileyim size ben ayaklarımdan asıldım. Ondan sonraki de onun ayağından asılsın, Böylece aşağı ineriz. E şimdi biri birincisi asılınca gene tutamıyor, ikincisi İkincisi asılınca temelin elleri iyice şey yapıyor. Zor, zora giriyor. Diyor ki uşaklar sıkı tuturun tut diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tabii tut dediysen, zaman hepsi birden iniyor aşağıya. Şimdi bu iş böyledir. Hiç taviz vermeye gelmez. Yani bunlar da son derece dikkatli olmak lazım. Bu büyük bir imtihandır. Büyük bir imtihandır. O imtihanda her her babayiğit kazanamaz. Ama kazandığınız zaman da Cenab-ı Hak bunun dünya ve ahirette çok büyük bir mükafatını verir. Evet.